O mübarek yerlere gitmene engel olacak. La ilaha illallah, sıratakelmüstakim. O İbrahim'in önüne geçmeye çalışıyor heyhat. İbrahim her defasında onun önüne geçiyor. İçine attığı fitne ve fesat elinin tersiyle itiyor İbrahim. İbrahim zinciri nübüvvet içinde kahraman. İbrahim Hazreti Muhammed Aleyhisselatu sallallahu ve ait manayı nüve gibi kalbinde taşıyan insan. İbrahim, narın emruttan korkmayan insan, İbrahim ateşe atılırken, ''Azbunallahu ve nimel vakil'' diyen insan. Şeytan koşuyor, İbrahim koşuyor. Tecessüm etmiş zannetmeyin. İçinde bin türlü fitne ve fesatla bu yoldan İbrahim'i alıkoymak için lazım gelen her şeyi yapıyor. İbrahim vazifesini yapıyor. Bütün imkanlarını kullanıyor. Bütün sebepler tükeniyor. Müsebbibül esbaba teveccüh ediyor. Rabbim dediği an kim bilir belki de ilk defa şu hanif milletinin babası Hazreti İbrahim'in dilinden "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" sözü yükseliyor. Bu ses semada çatlaklık meydana getiriyor. Yarılan yerden sağnak sağnak yağmur dökülmeye başlıyor. Tecessüm eden Cibril Hazreti İbrahim'in karşısında beliriyor. Ve şeytanı derdest tuttuğu gibi Akabe'nin yanında taşla bu müfsidi diyor. Taşla bu melunu diyor. Ve İbrahim orada ilk taşı atıyor. Usta da ikinci taşı atıyor. Ve sonra çocuğunu bağlama emri geliyor kendisine. Kur'an anlatıyor ve lil lilcebin derken yanı üzerine çocuğunu yatırdım. Rabbisinin emrine inkiyadını isar edecektim. Hz. İbrahim'in gördüğü ve duyduğu kompleks değildi. Hz. İbrahim Rabbinden emir almış ve bir sadakat tablosu bize vedia bırakacak, emanet bırakacaktı. Hakkın sadık bendesi nasıl olur göreceksiniz. Çocuğu olmamış, olmamış, olmamış bir çocuğu olmuş. Getir onu benim uğrumda kes fermanın alınca tereddüt etmeden almış götürmüş. İbrahim bu sadakatin, bu samimiyetin Hakla münasebette bu denli ileri gidişin ifadesidir. İbrahim yarışı kazanacaktır. Çocuğu yan üstü yere yatırıp, bıçağını, keskin bıçağını gırtlağına indireceği an, yukarıdan aşağıdan teslimiyetli çocuk, sadık insanın sadık çocuğu, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli dedesi. Kim bilir sekiz yaşında mı, dokuz yaşında mı? Babacığım, benim bundan başka elbisem yoktur. Kanımla bunu da kirletirsen, beni saracak kefen bulamayacaksın. Sen bunu çıkar, kessez ona kefen olarak sararsın. Sadık insana yaraşır sadıkane laf. İbrahim de bitmişti, çocuk da bitmişti. Her şeyin bittiği yerde bitmeyen bir şey belirir. Gökten bir ses duyuldu o dakikada. Ya İbrahim! Gördüğünü doğruladın, sadakatını imzaladın, sen doğru insansın, İsmail'i değil koçu keseceksin, feryadı duyulur. İbrahim de kazanmıştır, İsmail de kazanmıştır, şeytan kaybetmiştir, kıyamete kadar ikisi tebcil alacak, tebrik alacak, tekbir alacak. Diğeri ise telin edilecek, başına taş yağacaktır. Mümin taşlarken, aşk ve heyecanıyla taşlar. Attığı taşı ard görür de sopayı eline alır, üstüne çıkar, başına sopa indirmeye çalışır. Bu şeytana karşı, aduvullaha karşı düşmanlığın ifadesidir. Binaenaleyh biz bunları görürüz. Allah sevgisinin burcu burcu yükseldiğini, Şeytan düşmanlığının orada büyüdüğünü, beşere nezeli ve ebedi düşmanının müminin nazarında orada hakir hale geldiğini müşahede ederiz. Bu manaları müşahede ederiz orada. Haç ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam için en büyük Fransça ifadesiyle bir konferans, bir kongredir. Ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam her yılbaşı gelince, hac mevsimi başlayınca hacca gider, alem şumul meselelerin orada halleder, orada görüşür. Farika inat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemem, medine'de hayatının son demene doğru hac bir kere farz olmuş, cemmi kafirle hacca gitmişti, kendisinin hacca gideceğini duyan yığın yığın etraftan halk. Koşun etmiş, üşüşmüş, Mekke'de toplanmışlardı. Efendimiz sallâhu aleyhi ve sellem herkes görmek istiyor. Son sözlerini dinlemek istiyor. Menasiki hacı kendisiyle beraber yapmak istiyor. Nasıl yaparsa öyle yapmak, öyle tenevür etmek istiyordu. Belki cihan tarihinde yapılmış en tatlı hac idi o. Efendimiz'le beraber. Arafat Cuma gününe rastlamıştı. Bayram cumartesine rastlamıştı. Fahri Kainat Efendimiz kendi cemaatına tatlı bir haç yaptırmış. Ve bu benim son hacımdır. Bir daha burada buluşamayız demiş, ve da da yapmış. Etraftan gelenlerden ayrılmış. sine Medine'ye yine dehalet etmiş. Ve sonra da vefat buyurmuşlardı. Onun için ilk haccı olmasına rağmen umreler dışında buna ilk ve son haccı veda haccı da diyoruz veda hacı, veda hutbesi, veda müzdelifesi, veda minesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müzdelifeye de, Mina'ya da, Mekke'ye de, Arafat'a da veda et etmek üzere uğruyor ve ayrılıyordu. Vedaydı. Bu, umumi bir toplantıydı. Burada dine ait hükümler, emirler nihai noktasına kadar bir kere hatırlatılacaktı. Onun için Öğlende zeval vakti olunca kusvanam devesine bindi fâri kâinat efendimiz. Arafat'ın sinesinde dikildi. Uzun zaman asabına uzun şeyler anlattı. Saatlerce devenin üstünde halka bir şeyler anlattı. Ve yanındaki gür sesli kimseler, müezzinin ilamı ve ilanı mahiyetinde bu sesi, bu sözü etrafa duyuruyorlardı. Calibi dikkat olan sözler içinde, Mubarak hutbada müşahede ettiğimiz şu sözler asrımıza kadar ağırlığıyla tonuyla gelmiş büyük sözler. İnne dima'akum ve amwalukum haramun bainakum kehurmati yawmikum hada ve baladikum hada ve şehrikum Sizin mallarınız, canlarınız, kanlarınız bugün haram bir gün olduğu gibi haramdır bundan ötem. Kimse kimsenin malına kast edemez, canına kıyamaz, malını gasp edemez, kimse kimseye bir zarar veremez. Zaten haçta füsuk ve cidal yoktur. Tıpkı bu ayın haram ay olduğu gibi, bu beldenin beledül haram olduğu gibi, haram beldesi olduğu gibi, kana kıyılmaz cana kastedilmez bir belde olduğu gibi, otu kesilmez bir belde olduğu gibi, Hayvanı avlanmaz bir beld olduğu gibi, harp edilmez bir belde olduğu gibi ancak tecavüze maruz kalındığı keyfiyetle durum müstesnam. <gülüyor> Ve bugününüz gibi yani Arafat günü gibi, Arefe günü gibi haramdır buyuruyordu. Ve sonra sözleri arasında yine Fahri Kainat Efendimiz. Ela <gülüyor> kullu şeyin min emri'l cahiliye tahda kadem mevduun. Dikkat edin. Cahiliye'ye ait her şey şu dakikada ayağımın altında her şeyi ayağımın altına alıyorum. Ve ilk ayağımın altına aldığım kan davası ve inne dimal cahiliyet Cahiliye'ye ait kan davalarını da ayağımın altına alıyorum. Biri birini öldürdüğü zaman o mukabele edip onu öldürecek değildir. Bunlar katmıştır. Ahkam-ı ilahi tatbik edilecektir. İlk ayağımın altına aldığım kan davası İbn Rabia İbn Haris İbn Abdülmuttalib'in kan davasıdır. Benim amcazadem'in kan davasıdır. İlk defa ben onu ayağımın altına alıyorum. Artık bunun taraftarları öbürlerinden intikam alamayacak kan davasını sürdüremeyeceklerdir. Faizi de ribayı da ayağımın altına alıyorum. Ve ilk ayağımın altına aldığım faiz amcam Hz. Abbas İbn Abdülmuttalib'in faizidir. Onu da ayağımın altına alıyorum. Sözleri uzun sürmüş. Güneş neredeyse meyletmiş gurub edecek hale gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son sözlerini şöyle bitiriyordu. La tusalun anni fema kultum Beni sizden soracaklar. Vazife yaptı mı diye soracaklar. Tebliğ etti mi diye soracaklar. Ne dersiniz acaba o zaman? Hepsi birden Arafat dinlercesine. Kalu neşhedü enneke kad edeyte ve bellagte ve nasahte. Birdenbire semalara doğru yükselen bu tatlı, bu kesik kesik seslerdi. Şehadet ediyoruz ki sen vazifeni eda ettin. Şehadet ediyoruz ki sen peygamberliğini tebliğ ettin. Şehadet ediyoruz ki sen nasihat ettin, hayır hahlık yaptın. Mütebessim çehre. Birkaç saniye sonra semaya doğru teveccüh ediyor. Nurlu el yukarılara doğru kalkıyor. Parmak dikiliyor ve dudaklardan şu sözler dökülüyordu. Allahümmeşhed, Allahümmeşhed, Allahümmeşhed, Allahım sen şahit ol ben vazifemi yaptım diyordum. Cemaatin şahideti altında ben vazifemi yaptım diyordum. Fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi sallam, haciumumü bir istima kabul buyuruyor. Orada görüşmenin, anlaşmanın, konuşmanın verasında. Devlet reisi olarak tebaayla münasebetin ne seviyede el alınması hususunu getiriyor. Tebasıyla bir dağın üstünde sırtında ihram meseleleri görüşüyor. Başka nerede siz bu havayı bulabilirsiniz? İnsanın günahlardan arındı. Şahın ve Gedan'ın dünyaya ait elbiseyi dahi sırtından attı. parasını marasını başka yere bıraktığı, mal menal her şeyi arkasına koydu, ve sadece bir ihramlı orada, bir cebelin üzerinde bulunduğu dakikadan daha fazla nerede samimi olabilir ki bir insan. Mina'da şeytanı taşlamak üzere, kralın dahi tebaadan, halktan bir insanın arkasında kuyruk olduğu zamanın dışında. Müzdelife'de kuru bir yerde oturduğu yerin dışında. Kabatullahi tavafta ayak takımı bir kısım kimselerin arkasında yürüdüğü yerin dışında, insanlar nerede bu denli birbirine yaklaşabilir ki, içtimai meseleler orada görüşülsün. Şah'ın ve Gedan'ın, elinde kovayla su taşıyan sakilerle beraber, Kevser kuyusuna girdikleri, Zemzem kuyusuna girdikleri, o dakikanın dışında, nerede insanlar o kadar samimi olabilirler, Hasbi olabilirler, duru olabilirler ki en mühim meseleler orada görüşsünler. Binaenaleyh hac, alem İslam için çok büyük bir kongrenin frenkçi ifadesiyle akt edildiği bir yerdir. Hac bu vazifenin de yapılması için, cemaat-i İslamiyenin bir araya gelmesi maksadı vardır bu işin içinde. Çok maksatlarla beraber bu maksat etrafında Allah Celle Celaluhu farz kılmıştır. Vazife neşvesinin yanında, bütün bir maziyi tahattür etmenin yanı başında, İslam milletlerine ait en mühim meseleler orada görüşülecek. Siyahı beyazı, esmeri sarısı bir araya gelecek. Devletlerine ait meseleleri görüşecekler, milletlerine ait meseleleri görüşecekler. Heyhat, asırlar var ki, İslam'ın bu hac vazifesi içinde, Yapılması ve yürütülmesi gereken bu kutsi vazife, üç dört asırdan beri yapılmamakta, âlem-i İslam haçın bu yönünden istifade edememektedir. Camiler kendilerinde yapmamız, işlerinde yapmamız gereken vazife yapmadan mahrum kaldıkları gibi, haç mühim bir rükün olarak, âlem-i İslam'ın içtimai ve mileli meselelerini halletmek için bir araya geldikleri esnada, şuursuzluk içinde geçirilmekte, kendisine ait bu çok mühim vazife yapılmamaktadır. Arı vızıltısı sesiyle, rabıtanın bir sesi yükselmektedir ama, bu alem-i İslam'ın en küçük meselesinin üstesinden gelecek güçte bile değildir. İlerinin talihli insanlarından, diplomatlarından, devair-i devleti işgal eden büyüklerinden intizar ediyor ve bekliyoruz ki, Batı'nın müstemlekeci zihniyeti karşısında, şarkın nifak zihniyeti karşısında, kapitalizm ve komünizm dünyası arasında yutulmaya müheyya alem İslam, kendi entelektüeli ile bir araya geldiğinde, alem İslam'la kontak olma yollarını araştırsın, münasebetini takviye etsin, bunlarla da anlaştın. Talihli hacılar hacca gittikleri zaman, Kâbetullah etrafında tavaf eden insanlarla anlaşma uzlaşma yolunu araştıracaklar. Ticari akitler yapma yolunu araştıracaklar. Menabî servetlerini rahatlıkla havale edecekleri yerler araştıracaklar, masrifler araştıracaklar. Ve onlardan elde edebilecekleri şeyleri araştıracak, bulacak akitler tesis edecekler, akitler yapacaklar. Beklenen şeydir bu, biz de bekliyoruz. Yavaş yavaş temayüller kendisini göstermektedir. Üç dört asırdan beri terk edilmiş alem-i İslam, entelektüeli ile entelektüelimiz arasında gelip gitmeler başlamıştır. Ticari akitler de başlamıştır. Büyünü ve tamamını görmeyi canı gönülden intizar ettiğimiz bu şeye Cenab-ı Hak kendi idarecilerimizi Cebren ve Tav'an zorlamıştır ve itmiştir. Buna doğru devletçe ve milletçe gidiliyor. İçtimai, coğrafya değişme yönüne teveccüh etmiştir. Siz her gün gazeteleri okurken, radyoyu dinlerken görüyorsunuz. Gelip gitmeler sıklaşmıştır. Artık alemi İslam mürtecilerin, bir şey anlamayanların, fakir ve zelil milletlerin memleketi nazarıyla bakılmamakta, görülmemektedir. Görüyor, bakıyor ve anlıyoruz ki, Onların da entelektüeli var, hatta bir gün Batı'nın pabucunu bağışlayın avamca ifadesiyle, dama atacak kadar zeki insanları var. Canlı misali, daha yakın tarihte bir profesör geldi kulak burun bağız mütehassısı, bizimkileri şaşkınlık içinde bıraktım. Ve şaşkınlığın büyüğünü de onların kurdukları biralı bir sofrada yemek yememe bira içmeme oldu. Ben müminim yapmam dedi bunun. Bütün bunlar gösteriyor ki, alem İslam'da bizim gelişmemize muhazi ayrı bir gelişme var. Entelektüel seviyede kenetlenmeye doğru gidiş var. Münasebeti kaviyet esisine doğru gidiş var. Ben şey Hülyislamları mevkiinde bulunan bir zatlam, Allah'ın beytinin kenarında konuşurken. Milletimize, memleketimize karşı o kadar haişkar buldum ki, yani Diyanet İşleri reisi mevkinde olan bir zat. O kadar haişkarlık buldum ki, Türkiye'deki bu müsbet gelişmeleri kendisini anlatırken, aktarırken, iştiyak içinde bana şu teklifte bulundu. Çocuğumu göndereyim de Türkiye'de okusun ve istifade etsin. Vallahi de böyle dedi, billahi de böyle dedi. Cihanda başka yer yok muydu? Ama bu millete karşı işte duyulan aşk, şevk, muhabbet başkaydı, onun içindi. Mütekabil bu meveddet ve muhabbet semeresiz mi kalacak zannediyorsunuz? Katiyyen ve katip eden, gelecek bir çocuk taşıyor, henüz dünyaya gelmediyim. Feryadı yeni bir hava ve hüviyet getirecek çocuk, bunu görmeyen gözlere lanet olsun, anlamayan akıllara veil olsun, yazıklar olsun. Bu çocuk gelişiyor ve doğacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ayrı bir coğrafya. Bu coğrafyanın içinde ne kapitalist memleketlerin istismarı ne de komünist memleketlerin istismarı yoktur. Ayrı bir coğrafya. Muazalar vardır. Masa başında oturmalar, anlaşmalar vardır. Akitler vardır. Beraber Kâbetullah'ın etrafında dönüşler vardır. Lillahil Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضل ربكم فذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الطالين ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشي الكريم Muhterem müslümanlar, camiye namaz kılmak için gelip uğrayıp dışarıya çıktığımız gibi, zaman olarak Ramazan-ı Şerif'e uğrayıp oruç tutup ayrıldığımız gibi ve belli bir mevsimde malın bir noktasına dokunup gerisini bırakıp ayrıldığımız gibi erkan İslamiye'den hac vazifesini yaparken de belli zaman içinde en mukaddes ve muhterem yerlere, belli yerlere uğrar, misafir olarak muvakkaten kalır ve sonra ayrılırız. Haccın manası da budur. Bir teveccüh yapma, vazife ikmal ve itimam etme, sonra dönüp yurduna gelme, Orada dolduğun şeylerle burada huzur içinde, aşk içinde yaşama. Hakka müteveccih bir gönülle yaşama. Orada gidip kalma değil, hususuyla zamanımızda. Hatta orada doğsa, orada neşet ise, orada büyüse bile buraya gelmek esastır. Burada hizmet omuz vermek esastır. Hatta ülfet ve hüsiyet meselesi bahis mevzu ise... Günaha girmesi bahis mevzu ise, vazifesini yapar yapmaz sessizce buraya sızması, buraya kayması gerekmektedir. Onun için Ehl-i Havf, Ehl-i ihtiyat, gidip de orada uzun boylu kalmayı düşünmemişler. Büyük Basiret Hazreti Ömer, hac vazifesi bittikten sonra elinde kamçı, halkı ikaz buyururlardı. Ey Şam ahalisi Şam'a, ey Yemenliler Yemen'e! Ey Türkmenler, Türkmenistan'a derdi. Ayrılın buradan derdi. Zira ülfet olabilir. Beytullah karşınızda bir kısım taş yığınından ibaret kalabilir. O sizin nazarınızda bu hale gelirse yıkık gönüllü orada durmanın manası kalmamış demektir. Zira orada sevaplar iki kat olduğu gibi günahlar da iki kattır. Kendinize hakim olamaz bir şeye ihmal ederseniz, bir günaha girerseniz sizi batırır, çünkü iki kat yazılır günahlar. Sevabın iki kat olduğu gibi. Orada o mübarek menasik, mübarek yerler, Beytullah ve Ravza-i Tahire nazarınızda küçülür, ülfet ve ünsiyetle içinizde bir alışkanlık hasıl olursa, orada kalmanın manası kalmamış demektir. Sui edep yapabilirsiniz. Kaldı ki ehli kavf, ehli ihtiyat, eğer Beytullah, eğer Ravzai-i Tahir'e, oraya ve yaklaşma sadece vazife çerçevesi içinde olmuş. Hatta gerçek büyükler Ravzai-i e hiçbir zaman yaklaşmamışlardı. Ebu Hanife rivayete nazaran 40 defa hacca gitmişti. Kufe'den kalkmış bu kufe'nin beyni ve pazusu. Batılıya hukuk ve fıkıh metodolojisinin diye kendisini tanıttıran Normal İbn Sabit Hanifi mezhebinin müessesi büyük insan. 40 defa Beytullah'ı tevaf etti. 40 defa mültesime yüzünü sürdü. 40 defa eşiği öptü. 40 defa Hacerü'l-Esved'i yaladı. 40 defa huzuru Risalet Beynayıd el-Bencet divan durdu. 40 defasında da çadırını bir kilometre öteye kurdu, kendi kendine derin muhasebesi içinde ben nasıl Resulullah'ın huzuruna yaklaşırım? Ya kalbimde bir inhiraf o büyük ruh müşahede ederse, ya benden bir sui edef sadir olursa? 70. yaşında, 40. haccı rivayet bu, yine 1 iki kilometre uzakta kurduğu çadırın içinde oturuyor vecdleri ve istiğrakları içinde, bazen belki temessülen kendini hüzur Resulullah'ta görüyor, bazen kendine geliyor derken çadırın kapısına bir elin dokunduğunu müşahede ediyor. Bu el sahibi birkaç dakika evvel, yeşil kubbenin sahibinin huzurunda diz çökmüş oturan bir bedevidir. fakr zaruretini, ailesinin müteyyakasını şikayet etmektedir. Ya Resulallah çölleri tepip huzuruna geldim, tuttuğum şeyler kurudu elimde kaldı. Aile, efradın yük ve meunetinin altından kalkamaz oldum. Bir taraftan seni tercih ederken, dinini tercih ederken, öbür taraftan dünyaya ait şeyler beni senden alıp götürüyor ve koyuyor. Feryadıyla yalvaran, yakaran bir bedevi vardır ve derken trans hali gibi bir hale girer resul Ekrem karşısında temessül eder, Bedevi'ye ferman eder, şu kadar metre ötede falan çadırda. Norman i̇bn Sabit diye birisi var, selamımı söyler. artık gayrı huzuruma gelsin gelebilir. Bedevi Ebu Hanife kendi duygu ve düşünceleri içinde, mez ve sermez kendinden geçip, adeta bazen bayılıp bazen ayırma gibi halden ale intikaller içindeyken, Çadırın kapısını açmaya teşebbüs eden, işte birkaç dakika avver, Huzuru Risalet Benay'de yalvarıp yakaran bu bedevidir. Karşısına dikilir dikilmez ya imam. Allah Resulü'nün sana selamı var. Ferman ettiler, 40 senelik hasret yeter dediler. Artık fazla Ar itaireye gelebilirler, atmosferin içine girebilirler. Manyetik alanımdan istifade edebilirler. Ebu Hanife ne dedi o sözü bir kere daha söyle. Resul-ü Ekrem sana selam etti. Hemen kesesindeki bütün parayı birden bir hamlede bedeviye veriyor. Şu sözü Allah aşkına bana bir kere daha tekrar et. Resul-ü Ekrem'in sana selamı var, artık gelebilirler diye ferman ettiler. Sırtındaki kıymetli ridasını çıkarır, verir. Şu sözü bir kere daha bana tekrar et, sırtındaki gömleğini çıkarır verir, şu sözü bana bir kere daha tekrar et. Ebu Hanife'nin sırtında sadece avret mahallini örtecek bir şey kalmıştır. Zayıflamış, ihtiyarlamış, yetmiş yaşındaki büyük mürşit, ayakları kamçılığa kamçılığa, kırk senedir bir kor gibi sinesinde taşıdığı, ateşi söndüreceği dakikayı yakalamış edeple huzuru risalet belahiye gelmiş, boynunu bükmüş, onun Arafat'ta dediği, duyduğu, düşündüğü gibi düşünmüş. Anlamış ki artık, rıza-i taireden ayrıldıktan sonra, Kufe'ye gittikten sonra gayri Medine'ye dönmek mümkün değil. Çünkü lika oldu, çünkü visal oldu, visal çok pahalıdır. Aşık maşukuna böyle kavuşursa, bu çok pahalıya mal olur ona. Bu bir ölüm demekti, belki de çok tatlı bir şeydi, zira ebedi visalın kucağında kendisini görecek, öbür aleme gidince mahbubuna, matlubuna, maksuduna vasıl olacaktır. Ebu Hanife 40 sene edeple uzakta oturdu. Ülfet ve ünsiyetin havasını bozacağından endişe etti. Kendine niçin sen medine itaire Taire'de ikamet etmiyorsun? Kufe'de durup Medine'yi arzulamayı arzu ederim. Medine'de durup içimde Küfenin aşkını taşıma istemem. Korkarım, köyüm peygamberin köyü, benim asıl vatanım. Medine'de dolaşırken çoluk çocuğu evladı yanımı hatırlarım. Bundan endişe ettiğim için Medine'de durmadım. Kalbime itimat edemedim, burada kalmaya cesaret edemedim. İşte bu Hanife. İşte asırlarca onun arkasından Hanefi mezhebe altında giden siz cemaat, devletler kuran cemaatler, milletler meydana getiren cemaatler, uzaktan bakacak bakacak, kendi durumunu takdir etmeyi anlamaya çalışacaksın. Biz oranın aşığıyız. Biz oraya gönlümüzü vermişiz. Kıyamete kadar da Allah'tan bunu devam ettirmesini diliyor ve dileniyoruz. Fakat vazifenin burada olduğunu da bir lahza hatırdan çıkarmıyoruz. Fahri Kainat'ın adını bayraklaştıran, asırlarca o bayrak Şehval bufuktan ufuktan dolaştığı halde o bayrağı taşıyan şerefli ecdad Osmanoğulları bir kerecik olsun hacca gitme imkanını bulamadılar. Zira onun adını bayraklaştırmayı bu devletin nizam ve intizamı için de adını ufuktan ufağa götürmeyi belki daha büyük gördüler. İçtihad ettiler. Belki hata ettiler, belki sevap ettiler. Ama resul Ekrem'in hasarına saygı için de hareket ettiler. Bu muhakkak ve müsellemdir, aksı iddia edilemez. Burada kaldı hizmet gördüler. Gitselerdi gelecek yine hizmet göreceklerdi. Gitmeye niyet edenler de oldu, Yençeri'nin kazan kaldırması karşısında endişeye tutuldular. Ve bu endişe bütün bir imparatorluk tarihine sirayet etti. Evet sen buradasın, büyük bir vazifenin başındasın, Resul-ü Ekrem'in işinin başındasın, din-i mübin İslam'a hizmetin başındasın. Gideceksin, selam çakacaksın, bir Bedevi'den aynen öyle dinlemiştim. Eteklerini açmış, Cibril kapısında durmuş. Resul-ü Ekrem'i Arapça ifadesiyle şöyle yakarıyordu. Ya Resulallah, günlerden beri huzurundayım. Gelip girip çıkıyorum. Arındım mı arınmadım mı bilemiyorum. Günahlarımı döktüm mü dökmedim mi bilemiyorum. Yarın da Mekke'ye gideceğim. Allah bana derse nasıl geldin? Ne diyeyim ona sen söyle bana diyordu. Ayaklarımın bağı çözüldü. Ayakta duracak iktidarı kendimde bulamadım. Adeta yıkılacaktı burada. Resul-i Ekrem'e tekmil veriyordu. Gidecek tekmil vereceğiz. İşi şuradan şuraya kadar getirdik ya Allah diyeceğiz. Ne zaman huzurunuza gelelim, ne zaman bizi emrediyorsun ya Allah diyeceğiz. Vazifemizin bitmediğini, işin idame ermediğini duyunca yine Türk'ün vatanı, Yağızlar'ın diyarı Batı'nın son karakolu buraya dönecek. Alem-i İslam'ın içtimai coğrafyasında kararın verileceği bir mevkide bulunacak. Burada kesecek, burada bitirecek, burada biçecek ve buradaki fitne ve fesadın önüne geçmeye çalışacağız. Aşkla dolacak, şevkle buraya gelecek, gözü sürmeliler gibi hizmet edecek, yine gidip kumandana tekmil vereceğiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselamam Ülfet ve ünsiyet olmayacak Günahlar munzam gelmeyecek Her sene gidişimiz günahlarımızı alıp götürecek Ve her sene günahtan arınmış insanlar olarak Hizmetin başına geleceğiz Son karakolda nöbet tutacağız Fitnenin fesadın anarşinin meydan almasına meydan vermeyeceğiz Nizamın yanında duracak Huzursuzluğu bertaraf etmeye çalışacağız, Kur'an'ı gönüllere yerleştirmek suretiyle, Allah'ın mahbub matlub maksud olduğunu anlatmak suretiyle, Habibullah'ın mahbubu beşer olduğunu anlatmak suretiyle, Allah bu tatlı davada, bu şerefli vazifede, sevdiği bu hizmette bize güç ve cesaret ihsan eylesin. Filizlerimizi muhafaza buyursun, bir asırdan beri içtimai sancının meydana getirdiği neslimizi muhafaza buyursun. Mekatibi İslamiyemizi, Medarisi İslamiyemizi batının atmasına tutmasına bakıp tecavüz edecekler karşısında muhafaza buyursun. Elâ inna ahsenel kelami ve abla'l-nizam. Kelâmullahil Melikil Azizil Allem. Kama Allahü Tebaake ve Taala fil Kelam. Ve Eza Qur'a al Qur'anu fas temiuh lah ve ansitul ala kunturhamun. Awdu billahi min al Shaitan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman al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 Elhamdülillahi hamden kâbiline kemâ emâr. Eşhedü en la ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûluhu'l-Nabiyyul-Mu'teber. Tâzimen-ni ve tekrimen-ni fethâmet-i şâni Allahu Azze ve Celle min kâilim muhbiran ve âmirâh. Allah ve ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimü teslimü ala beyki ya Rabbi lebeyki. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. kama salliyte ala seyyidina İbrahim ve ala ala seyyidina İbrahimin. Alemin rabbelerindeki müdümeci. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن السديك ببكر والفارق ومر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن السدت الباقية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلم السما كثيرا إلى يوم الحشد والقرار وحشرنا معهم بلدفك آمين İbadallah, Allah, Allah'ın kulları, başını yere koymak suretiyle kulluğunu ispat eden Allah'ın kulları, mescide koşarak kulluğa bağlı bulunduğunu ifade eden Allah'ın kulları, mevsiminde hacca, mevsiminde zekata, mevsiminde savme koşan Allah'ın kulları, Boynunuzda Allah'ın tasması, Allah'a ubudiyetinizi ifade eden Allah tasması bu şeref size yeter Allah'ın kulları. İttakullaha veatiu. Sizi yaratan, görerek bilerek yaratan, insanlıkla sizi şeref yap ve serfiraz kılan Rabbinize karşı çok saygılı olun. Rabbinizin himayesine girin ve Rabbinize itaat edin. İnna Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita <güler> muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşamakla, haksızlıktan iştinaap ve hakkaniyete temasük ve imtisal ile emrediyor. <güler> Dini mübinin emirlerini Kur'an'dan takip edip Kur'an'ın fermanını hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Sizi gören Rabbinize O'nu görüyor gibi kulluk yapmakla emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, mukaddes İslam'ın İslam davasının ufkunuzda şehbal açması istikametinde, mal ve can pazarında varınızı yokunuzu sarf etmekle size emrediyor. Ve وَيَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, hayalinize tahkuranından, kalbinize oturanından, evinizden içeriye gireninden, kapınızın önünde dolaşanından, oğlunuza kızınıza musallat olanından, büyüğünden küçüğünden her çeşidinden. Dinin emirlerini tanımayıp baş Kaldırmanın her çeşidinden. Rabbe kıyam etmenin, emirlerini tanımamanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resulü Zişanın, sahibi Kur'an'ın, fahri kainatın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, yasaklıyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, Günde 40 defa yenilediğiniz ahd-i peyman içindeki sıratı ı müstakimi bulasınız. emn içinde cennete dahil olasınız. Akimin salat. İnne's salate tenha ani'l fuhşai vel münker. <gülüyor> Ve zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sabaqallahu'l Allah is the greatest, Allah is the greatest, Allah